Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur. Tur'a. Wa kitaben mestur. Bir raq'in mansur. İnce deri üzerine yazılmış o kitaba وَالْبَيْتِ Beyt-i mahmura, o pek yüksek tavan, gök kubbeye, ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ ma لَهُ min دَافِعَ Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur. Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak. وَتَسِيرُ Dağlar süratle yürüyecektir. فَوَيْلُ يَوْمَ اِذٍ o gün hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine, اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> Onlar ki, daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar. O gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir. Alın size yalan saydığınız ateş. Haydi söyleyin bakalım. Bu da mı sihir yoksa siz mi görmüyormuşsunuz? اِسْلَوْهَا فَصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir. Siz sadece ne yaptıysanız onun karşılığını bulacaksınız. ''İnnel muttakîneki cennâtin ve naîm'' ''Müttakîler ise cennetlerde nimet içindedirler.'' ''Fâkihîne bima âtâhum rabbuhum ve vakâhum rabbuhum azâbel cehîm'' ''Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler.'' ''Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur. Kulû ve Ve onlara denilir ki dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü yiyin, için, afiyetler olsun. Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ دُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقُنَا وَاتَّبَعَتْهُمْ دُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ مِنْ شَيْءٍ بِمَا كَسَبَ Kendileri iman edip, zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri, kazandığı güzel neticeleriyle daha imdir. Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz. Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur ne de günaha girilir. etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş sedef içinde saklı inci gibi Pırıl pırıl civanlar dolaşır. Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar. Qalu inna kunna qablu fi ehlina mushriqin. Femenallahu aleyna ve veqana azabessamun. Biz dünyada ailemiz içindeyken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu. Çünkü biz daha önce Allah'a dua ve ibadet eder... Bizi ateşten korumasını niyaz ederdik. Gerçekten o, berdir, rahimdir, hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur. ente Ey Resûlüm! Sen, irşat ve nasihatına devam et. sen, Rabbinin ihsanı sayesinde, kafirlerin iddia ettikleri gibi Kahin de değilsin deri de değilsin. Emm <gülüyor> Ne o, yoksa onlar senin hakkında Ne olacak? Şairin biri, feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ bekleyin bakalım, ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum. اَمْ Akılları mı kendilerinden bunu istiyor?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 O halde bu iddialarında tutarlıyseler, Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım. min Onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar? اَمْ <gülüyor> خَلَقُ Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler. Em. Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında?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 meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin. <gülüyor> Yoksa kız çocukları onun da erkekler sizin mi? Yoksa onlardan vahyi tebliğ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 اَمْ يُر۪يدُونَ كَيْدًا Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki, asıl kapana kısılacak olanlar, o kafirler olacaklar. اَمْ لَهُمْ اِلَاهٌ غَيْرُ Yoksa onların,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 Yevme la yugni anhum kaydühum şeyen ve lahum O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler. Ve innellezine zellemû azâben dûne zâlik ve lâkinne ekserühüm lâ Muhakkak ki o zanimlere bundan başka azap da vardır fakat onların çoğu bunu bilmezler. O hukmi innaka bi sabbih bi hina min wa Rabb'inin hükmü yerine gelinceye kadar sabret.